Kemesallaita ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim inneke hamidun Güzeller güzeli güzel Mevlamın. Güzeller güzeli bir tanecik güzel peygamberimize indirdiği güzel Kur'an'ın ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel matapları. Selam aleyküm Rahmetullahi ve berekatu. Şimdi bir sesleniş düşünün. Birazcık vakit ayırarak. Ama bu sesleniş karşınızda olan birisinin size seslenişi değil. Farzedin ki vicdanınız sesleniyor. Farzedin ki ruhumuzun en derinliklerinden gelen bir ses size seda ediyor. Lütfeder eder misiniz? Birkaç dakika. Birkaç dakika kulak verir misiniz? Bırak dünya nazını. Kıl 5 vakit namazını. Namaz kılıyor musun? Lütfen dinle ve biraz düşün. Neden namaz kılmıyorsun? Namaz kılmamak için bir sebebin mi var yoksa? Ne olabilir ki namazdan önemli olan sebep? Dur ben tahmin edeyim. Namaz kılacak vaktin yok değil mi? Ama onların da yoktu. Ya Bedir savaşına ne demeli? Savaş hiç durulmuyordu. Aksine gittikçe kızgınlaşıyordu. Bu arada ikindi vakti çıkmak üzereydi. Ama kılacak zamanda yoktu. Karşısında kat kat düşman vardı. Kenara çekilip de namaza duramazdın ki ya da namazı kılmayacaksın değil mi? Bence en kolayı bu. Ya onlar ne yaptı? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 300 küsür kişilik ordusunu ikiye ayırdı. Yarısını geriye çekildi. Diğer yarısı daha ileri atıldı ve daha bir kuvvetle savaştı. Ve geriye çekilenler peygamberimizin imamlığında namazı kıldılar. Bitince de diğerleriyle yer değiştirip onlar savaşmaya başladı. Diğerleri geri çekilip namazlarına eda ettiler. Sence onların zamanı var mıydı? Ya da bunların? E tek sebebim bu mu yani? Başkaları da yok mu? Hem vakit bulursan bile nerede kılacaksın ki namazı? Yer yok ki evde. Yer yok ki evde değilsin zaten. Başka yerde yok değil mi? Sence onların yeri var mı? Bu da tutmadı. Başka yok mu bahanen? Ya da yolculuk yapıyorsundur değil mi? Kılacak yer yok ki. Olsa kılardın. Peki onların var mı? Bu da olmadı galiba. Ya da çok yoğunsundur, çok işin vardır, hiç ayıracak vaktin yoktur değil mi? Onların da işi çok ama bir on dakika ayırabiliyorlar. Ama senin bir dakikan bile yok değil mi? Bir düşün bakalım bu kadar vakit ne için harcıyorsun? Dünyalık için değil mi? İyi para kazanayım, rahat yaşayayım, parampulun olsun hepsi bunun için mi? Bir daha düşün Sen önce Kim götürmüş bir bez parçasından başka bir şey Orada rahat etmek için Kim biriktirebilmiş veya götürebilmiş kazandıklarını Oraya gittiğinde ilk sorulacak soru ne biliyor musun Ya o zaman ne cevap vereceksin Vaktim yok diyemezsin Yer bulamadım diyemezsin İşim vardı diyemezsin değil mi? Belki şunu dersin. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Bu kadar çabuk beklemiyordum ölümü. Yoksa kılacaktım. İleride namazını kılacaktım. Ama senin yaşın genç. Daha yaşlanınca kılarsın değil mi? Hem o zaman bol bol vaktin de olacak. Ya yaşlanmazsan? Ya sen namaz kılmadan... Senin namazını kılarlarsa. Bunlar kadar genç misin? Bak ama onlar da kılıyor. Neden? <Gülüyor> Namaz yetişmek için koşan bir çocuğa Hazreti Ömer, "Sen daha çocuksun. Bu kadar telaş etmene gerek yok. Sen daha küçüksün. Namaz sana farz bile değil." demişti de çocuk cevap vermişti sert sert. "Amca, amca!" ''Bu işin büyüğü küçüğü olur mu? Daha dün mahallemizde benim yaşatım bir çocuk öldü amca. Üstelik benimle de aynı yaştı.'' ''Ölüm denen gerçeğin büyük küçük ayırdığı yok. Her yaşta buna hazır olmadı. Hem bu yaşta namaza alışmazsam büyüyünce kılmak zor gelebilir. Sen hala gencimde.'' ''Aa olmadı.'' Hastasın değil mi? Onun için kılamıyorsun. Özür dilerim. Ama iyileşmen için namaz kılman gerektiğini biliyor musun? Öyle dememiş mi peygamberimiz? Namazda şifa var. Kalk bir kıl bakalım namazını. Hastadın kalıyor mu o zaman? Bak o da hasta. Üstelik kaç yaşına gelmiş. Ama ayakta o duramıyorsun değil mi? Oturarak kıl Oturamıyorsun da Yatalaksın Kafanla kıl o zaman Yoksa tamamen felç mi geçirdin Şimdi yırttın galiba zannetmek yırtın yırttın O zaman da gözlerinle kıl Bak bu kadar kolaylık var Eminim başka bahanelerin de vardır değil mi Ya boşver Hem sen niye namaz kılacaksın Önemli olan kalp değil mi Senin kalbin temiz kılsa ne olacak ki? O güzeller güzelinin sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi kapkara mıydı? Pislik içinde miydi ki ayaklarının altı şişinceye kadar namaz kılıyordu? Eee gördün mü? Kalbin efendimizin kalbinden de mi temiz çıktı acaba? Değil. Değil mi? Bu da olmadı. Var mı başka bahanen? Kalmadı mı yoksa uyduracak bir şeyler? Bahanelerini Dinlememek isterim veya dur bunları da ben tahmin edeyim. Sabah namazına uyanamıyorsun. Sabahın köründe kim kalkacak ki uykunu mahvedeceksin değil mi? Ya böyle bir ilan görsen ne yapardın? Cuma günü sabah sabah saat 4'te mağazamıza gelen ilk 10 kişiye çekilişsiz kuralsız 1000 yetele para verilecektir. Yalnız kesinlikle tam saatinde burada olunmalıdır diye bir mağazada ilan görsen. Ama gitmezsin değil mi? Değmez onun için falan uykunu bozmana. Sen mi gitmeyeceksin? Yalan bari söyleme. İlk sen olmak için geceyi orada geçirirdin zannederim. Olmadı. Gelelim öğleye. Of, öyle vakti o kadar telaş ede. namaza vakit mi ayıracaksın? Bir sürü işin gücün var yetişemiyorsun zaten. Bir de namaz. Hiç olmaz bu kadar işin arasında. ''Namaz mı olur? Ama yemeğini yemeden öğleyi geçirmiyorsun. Belki de zevkini çıkara çıkara bir saatte yiyorsun yemeğini değil mi? Yemek daha önemli değil mi? Ya ikindi ne olacak? Dur şimdi. Zaten yoruldun. Bütün gün işler, güçler hala bitmedi. Bu yorgunlukla namazı filan kılamazsın. Ama dedim ya az önce. Bir daha diyeyim. Ne buyurmuş peygamberimiz?'' Hasta mısın, yorgun musun, çaresiz misin? O zaman namaz kılda. Geçsin bunların hepsi. Ya akşam namazı? sen sende ya. Daha eve gidilecek, yemek yenilecek. Zaten akşam vakti de kısa yetişemiyorsun değil mi? Evine on dakika sonra girsen ne olacak? Kaçmıyor ya ev. Ama vakit gidiyor. Bir daha bulabilecek misin o vakti? Yatsı namazı hiç sormuyorum zaten. O saatte namazın kılınır mı hiç? İnsanın uykusu geliyor, uykulu uykulu namaz kılınmaz ki. Ama nedense başka zamanlar yükün gelmiyor. Mesela televizyondaki dizilere bakarken o meşhur dizilere hiç uykun geliyor mu? Ee, bunlar da olmadı. Vakitlerin birinden bile sıyıramadığın yakayı. Var mı başka bu hanen? Benim aklıma bu kadar geliyor. Senin de aklına gelmiyor değil mi? Kalmadı çünkü başka bahane yok. Aslında var. Ben sana söyleyeyim mi? Üstelik bu sefer kesin kurtulursun namaz kılmaktan. Üstelik bir tane değil. Ne mi? Dur söyleyeyim. 1- Ölüysen. 2- Deliysen. 3- Çocuk isen, dört inkarcı kâfir isen. Ne dersin? Sıyırdın bu sefer ha? Ama yok. Nasıl olur? Sen ölü veya deli değilsin. Üstelik kocaman adamsın ve insansın. Allah korusun kafir de değilsin. E Demek ki neymiş namazdan kurtulamaz mısın? Sana sesleniyorum. Boşver sen nefsini. O zaten hiç namaz kılmak istemez ki. Sen dinleme onu. Bak. Biraz önce sıraladın bahaneleri. Sonuç ne peki? Koskocaman bir hiç. Yani. Gel. Namazını kıl. Uyuma sen nefsine. Yoksa. Sen de mi uyduracaksın bahane? Ama kalmadı ki bahane. Niye mi namaz kılacaksın? Dur onu da söyleyeyim. Sen Müslümansın değil mi? Elhamdülillah. E kanıtın ne? Nasıl ispatlarsın Müslüman olduğunu? Tabii ki namaz kılarak. İslam demek namaz demektir. Namaz dinin direğidir o yüzden. Bir de gözünü çevir de bak kainata. Bu güzellikleri yaratan güzeller güzeli Allah övülmez mi? Ona sana verdiği binlerce nimet için şükredilmez mi? Tabii ki şükredilir. Bu da en güzel şekli olan namazlı olur. Hem sen namaz kılmakla Allah'ı yüceltemezsin. O zaten yüceler yücesi. Sen ancak Rab'binin katından kendini yücültersin. Kendini değer katarsın. Kendini kurtarırsın. Dünyevi ve ahirette bulunacak bütün sıkıntılardan. Tamam sen boşver hepsini de. Sen bunları da mı acımıyorsun? Yüce Allah buyurmuyor mu? Namazdan sonra edilen dua reddolunmaz diye. Haydi. Şu anda Filistin'de, Çeçenistan'da, Keşmir'de olan kardeşlerin için. Bir şey yapmıyorsun zaten yapamıyorsun da en azından namazını kıl ve namazının ardından onlar için dua et. Hem bak doğada, tabiatta her şey ona secde ediyor. Sen daha ne duruyorsun? ''Şimdi gel, ne dersin artık başlayalım mı namaza?'' ''Haydi.'' Hazreti Ali gibi, savaşta yediğin okun acısını çıkaramıyorlar, ancak Hazreti Ali namazı durunca çıkarıyorlar. Hem de kılı bile kıpırdamıyor. Soranlara da, ''Biz namaz kılarken can kuşumuzu salıveririz.'' demiş. <gülüyor> ''Var mısın böyle namaz kılmaya?'' ''Can kuşunu salıverip, hür olup, özgür olup namaz kılmaya.'' Hz. Rabiatul Adeviye gibi gözlerinde yaş kalmayıncaya kadar namazda en büyük sevgiliyle buluşmaya var mısın? Ve o güzeller güzeli peygamberimiz namazı en güzel kılan o kimse onun gibi kılamazdı. Var mısın onun ümmeti olarak namaz kılmaya? Biliyorum sen onlar gibi namaz kılamazsın. Onlar gibi olsan zaten bahane uydurmaz, namaz kılmak için kendine yollar arardın bu zamanda. Nasıl mı namaz kılacaksın? Öyle bir namaz kılacaksın ki ezanı Muhammedî'yi okuyan Bilal Habeşi olacak. Namaz kıldığın yer Mescid-i Haram, Kabe olacak. Ve imamın Hz. Muhammed Mustafa olacak. Ve Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman Hazreti Ali ve sahabe ile birlikte namaza duracaksın. Öyle bir namaz kılacaksın ki, sırat köprüsünün üzerinde olacaksın. Aşağısı cehennem ve karşında yüceler yücesi Allah Teala ve aradığında melekler saf tutarak. Namaza tekbirle girmek, ilahi, sevgilim Allah'ım biz senin huzurunda kurban olduk demektir tekbir getirerek kurban kesildi gibi, tekbirle namaza başlamak da, Allah'ım canımız sana feda olsun anlamında. Namazda kıyama durmak, Allah'ın huzurunda, kıyametteki muhasebeyi hatırlatır. Kul, biraz sonraki hakkıyla yerine getiremediği kulluğundan, ve işlediği günahlardan dolayı, utancından ayakta durmaya, dermanı kalmaz, rüküya eğilir. Başı rüküdeyken, Hakkın suallerine cevap verdiği ilahi ferman gelir sanki. Kul rükudan başını mahcup olarak kaldırır, ayakta duramaz, yüzüstü secdeye kapanır. Tekrar ona secdeden başını kaldır, yapmış olduklarından haber ver diye ferman gelir. O yine mahcup bir halde başını kaldırırsa, tekrar yüzüstü verir. Aslında sen namazı kâbede kılıyorsun, biliyor musun? ''Evet sen o safın içindesin aslında. İlk saf Kabe'nin etrafını çeviren ilk halkadır. Ve sen de gittikçe büyüyen bu halkanın içindesin. Bu safın içindesin. Sen namazı orada kılıyorsun. Sadece biraz arka saflardasın. O kadar. İnşallah ön saflarda da kılmak nasip olur. ''Var mısın böyle namaz kılmaya?'' ''Haydi.'' ''Ey kalbim durma. Tövbe et.'' Ve Yaratanına en güzel hamdini sun. Temizle kalbini pislikten, dünyalıktan ve kula yakışır bir şekilde Mevla'ya yaklaş. Hadi be ruhum, hadi be kalbim. Uymayın siz o nefsime. O hep konuşur ve sizi kötüye götürür. Siz ondan güçlüsünüz. Siz ona hükmedersiniz. Hadi kırın onun gücünü. Biliyorum yapacaksın sen bunu. Hadi o zaman bak velal Haber Haberşi'ye şey okumaya başladı. Haydi, şimdi namaz zamanı. Haydi, şimdi kurtuluş zamanı. Huzur, mutluluk ve aşk zamanı. Haydi, haydi kurtar kendini. Ve namaz ile nefs Mekkesi'nden gönül medinesine hicreti yaşa. Namaz ile arınmayı yaşa. Namaz ile dirilmeyi yaşa. Namaz ile sanki arafatı, namaz ile sanki müzdelife ve minayı yaşa. Namaz ile hayatı yaşa. Haydi. Allah'a u Ekber de namaza başla. Sahabe efendilerimiz gibi, eshabi ı kiram gibi, Namaz ile aranmak, namaz ile dirilmek, namaz ile aranmak. Fıldayl bin Yad anlatır. <gülüyor> radıyallahu anh Eshab-ı kiram sabaha girdikleri zaman saçları dağınık, renkleri sararmış bir şekilde bulunurlardı. Geceyi secde edici, rükû edici olarak geçirirlerdi. Bazen uzun müddet kıyamda kalırlar, Bazen de uzun müddet secdeye kapanırlardı. Aziz ve celil olan Allah'ı andıkları zaman ona olan sevgi ve aşklarından rüzgarlı bir günde ağaç sallanır gibi sallanırlar. Gözlerinden elbiselerini ya ve yerde abdest suyu ölçüsünde eser bırakıncaya kadar yaş boşanırdı. Sabah olunca yüzlerini yağ sürerler gözlerine sürme çekerler. Halk içinde sanki geceyi hep uykuyla geçirmiş gibi çıkarlardı. Sahabi-i kiram namaza durdukları zaman kendilerini Allah sevgisi ve azameti kaplardı. Hazreti Hasan radıyallahu an abdest alırken rengi değişirdi. Birisi neden böyle oluyorsun diye sorunca Hazreti Hasan radıyallahu an azametli, mutlak kudret sahibi her istediğini derhal yapan bir sultanın huzuruna dikilme zamanı gelmiştir. Onun heyecanından dirtiriyorum. <gülüyor> Hz. Ebubekir radıyallahu anh namazını hışu ve kalp huzur ile kılarmış. Öyle ki namazda duruşları esnasında adeta bir cansız direk gibi. mücahit radıyallahu anh diyor ki Hazreti Ebubekir ve Abdullah bin Zübeyir'in namaz kılışları şöyleydi. Onlar namaz kılarken sanki bir direk gibi hareketsiz dururlardı. Misver bin Mahreme de diyor ki: "Ömer bin Hattab hançerlendikten sonra yanına geldim. Oradakilere durumu nasıl dedim? Gördüğün gibi diye cevap verdiler. Namazı hatırlatarak onu uyandırın." Namazdan daha önemli dahi olsa başka bir şeyi hatırlatarak onu uyandıramazsınız dedim. Ey müminlerin emiri dediler. Hançerlenmiş sırtından ve oluk oluk kana kan az sonra şehit olacak olan Hazreti Ömer'e Ey müminlerin emiri namaz vakti geldi dediler. Hemen kendine geldi ha, hemen kalkayım dedi. Ama ve lakin şehadet şerbetini içmişti. İslam'da namazı terk edenin durumunu düşündü. Yarasından kan akı akı namazını yine de kılmak üzere ayaklandı. Hz. Osman radiyallahu anh bir suikast sonucu hançerle yaralandıktan sonra sürekli kan kaybetmeye başlamış komaya girmişti. Bu durumda dahi namaz vakti geldiği söylenince kendine gelmiş namazını kılmış ve şöyle demişti namazı terk edenin İslam'da yeri yoktur. Hazreti Ali anh'ın da namaz vakti gelince vücudu titremeye başlar, yüzü sarırmış. Sebebini soranlara yerle göğün kaldıramadığı, dağların taşımaktan aciz kaldığı bir emaneti eda etme zamanı gelmiştir. Onu kusursuz olarak yapabilecek miyim? Yapamayacak mıyım? O hissiyat beni titretiyor. Sabit radiyallahu da Der ki: Zübeyrullah Abdullah namaz kılarken sanki ayakta dikili bir ağaç gibi dururdu. Kendini namaza öyle verirdi. İbn Zübeyr Hazretleri de yapılan bir saldırıda evde namaz kılıyormuş. Atılan şey mescidin kapısına çarpmış. Duvardan sıçrayan bir parçada İbni İbn Zübeyr'in boğazı ile sakalı arasına çarpmış. Buna rağmen o namazını bozmuş, ne ve secdesini kısaltmış. Bir sabah erkenden, o büyük imanlı sahabinin zincirlerini çözüp zindandan çıkarmışlar. Mekke dışında, tenim denilen yere götürmüşler. Çünkü bütün melanetlerini, Orada yapmaya adet edinmişler. Bu iki Allah ve Resulullah dostu heyecanlı değildiler. Yolda karşılaşıp görüşen bu iki sahibi kucaklaşarak birbirlerine uğradıkları belaya sevretmelerini tavsiye etmişlerdi. Az sonra bir müşrik bağırdı. Ey Hubeyb! Sen bizim babamızı Haris bin Amir'i öldürdün. Bugün onun intikamını senden alacağız. Ölmeden önce bir isteğin var mı? Hubeyb bin Adi gayet sakin idam sehpasına yakın bir vakitte yaşatan ve öldüren ve öldükten sonra gene diriltecek olan yalnız Cenab-ı Hak'tır ona binlerce hamdolsun olsun. ağacında namaz müşrikler hayretle tekrar sordular ölmeden önce arzun yok mu beni bırakınız iki rekat namaz kılayım kıldı namazını Elleri ve ayakları çözülen Hazreti Hübeyb hemen namaza durup büyük bir sükunet içinde hüşü ile iki rekat namaz kıldı. Cenab-ı Hakk'a son duasını yaptı. Toplanan müşrikler, kadınlar, çocuklar heyecanla onu izliyorlardı. Namazını bitirdikten sonra ''Vallahi eğer ölümden korkarak namazı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız namazı uzatarak çok kılardım.'' dedi. İdam edilişinden önce Kendisinin son telaffuzu, son fiiliyatı namaz olmuştu. Namaz, namaza davet etmek. bu Suresi 45. ayeti hatırlar mıyız? Sana Kur'an'la bildirilen mesajları oku, namazı da gereğince kıl. Hiç şüphesiz namaz, bütün çizkinliklerden... Ortak, aklın sakıncalı bulduğu kötülüklerden korur. Yaşaman içinde ve de dışında namazla Allah'ı anmak için en büyük erdem, ibadet, namazdır. Zerreciklerden galaksilere, tek hücrelilerden fillere, çiçeklerden görkemli ağaçlara kadar bütün varlıklar, Allah'ın koyduğu tabiat yasaları çizgisinde hamd ederek Allah'a ibadet ederler sevgili dostlar. En güzel şekilde yaratılan insan, özgür iradesiyle evrendeki bu ibadet akışına katılmakla yükümlü kılınmış varlıktır. Çünkü sevgilimiz Allah'ımız insanı kendisine ibadet etmesi için yaratmış ve bu konuda peygamberler göndermiştir. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam dahil bütün peygamberlerin tebliğ ettiği İslam, ibadet görevini açıklamak için gönderilmiş dindir. Allah'ın oruç ve zekat gibi her biri Kur'ani emrine ve içki ve faiz yasağı gibi her bir Kur'ani yasağına uyuş bir ibadet ise de ibadetlerin annesi, özü ve şahı, vuslatın zirvesi namazdır. Namaz zayıf olan insanın güçlüler güçlüsü olan Allah'a bağlayan rabıtadır. Namaz Kur'an ifadesiyle göklerin ve yerin nuru olan Allah'ın ışığı ile aydınlanmadır. Namaz bir hadisteki söylemle gökleri ve yeri yaratan, yeryüzüne dağları dikip yerleştiren, binbir çeşitli bitkileri ve hayvanları yaratan Allah'ın buyruğudur. Namaz, salat, zikir, tesbih ve tekbir gibi sözcüklerle Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce defa emir buyurulan vakitleri belirli görevimiz olarak yapılan, gerçekleştiren büyük bir organizasyondur. Namaz, kelime-i getirerek Allah'la yapılan sözleşmenin yenilenmesidir. İslam dinine imanın getirdiği ve gerektirdiği temel ibadetidir. Rabbimizin huzurunda sorgulanacağımız ilk kutsal görevimizdir. Allah'ımızın rızasına erdirecek en faziletli ameldir. Çünkü namaz, Allah'ın egemenliğini fiilen tanımadır. Onun hükümranlığına boyun eğiştir. Namaz bedenin, aklın ve kalbin katılımı ile gerçekleştirilecek ibadettir. Namaz İslam'ı imanın belgesidir. İnancın yaşama dönüşüdür. Vücutta baş konumundadır. İslam'ın ana sütunudur. Namaz, yıldızlar, dağlar, hayvanlar ve denizler gibi her bir varlığın ibadet şekillerini içeren, bunun içinde ayakta, eğilerek ve yere kapınarak yapılan kulluk zirvesi ibadettir. Namaz, bize bizden yakın olan sevgilimiz Allah'ımızla beraber olduğumuz bilincine yükselten ibadettir. İnsanın Allah'a en yakın olacağı secdeyi içine alan bir ibadet olduğu için namaz, bütün peygamberler ve kutsal kitapların, görevleştirdiği ibadettir. Örneğin Hazreti İbrahim ve Bağlıları, Hazreti Musa ve inançlıları, Hazreti İsa ve havarileri namazla Allah'a ibadet etmişlerdir. Namazı müminin miracı, gözünün nuru ve cennetin anahtarı olarak niteleyen sevgilimiz dostumuz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da namazla Allah'a ibadet etmiş ve onun şanlı ümmeti olan bizler de beş vakit namazla emri olmuşuzdur. Namaz İmanı pekiştiren ve hayat yasamız olan Kur'an'la ilişki kurduran ibadettir. Namaz kılan kişi her namazda onlarca defa tekrarladığı Allahu Ekber Allah'ım en büyüksün sen sözüyle Allah'ı hayatının merkezine alır. Her rekatta okuduğu Fatiha suresiyle Allah'ı bütün varlıkların yaratıcısı olarak, kuşatıcısı olarak rahmet ve sevgi sıfatlarıyla anar. inancını pekiştirerek ruhunu ebedi aleme açar. Emirleri ve yasaklarına uyarak yalnızca Allah'a ibadet edeceğini ve sadece ondan isteyeceğini andını içer ve özgürleşir. Hayatı boyunca uygulayacağı Kur'ani yasaları okuyarak yaşam bilincini arttırır. Örneğin adalet ve hacemri, zulüm ve zina yasağı, Sevgi ve yardım buyruğu ile kucaklaşır, istediği dost doğru yola yönlenir. Namaz, müminlerin kardeşi, İslam toplumunun güvenilebilir, temsil ve tasarruf yetkisi verilebilir bir üyesi olmanın temel şartıdır. Namaz, her biri zarar verici vasıfta olan günahlardan koruyan ibadettir. Bilinçli secdeleriyle Allah'ın huzurunda eğilecek Müslüman, hiçbir zalim otoriteye eğilmez. Nefsini ve ihtiraslarını ilahlaştırmaz. Çünkü namaz özgürleştiren ibadettir. Namaz ruhi gelişimimizi engelleyerek iç dünyamızı karardan günahlardan arındıran, peygamberimizin diliyle ifadelendirecek olursak, tıpkı her gün içine girip yıkanılacak bir nehir gibi aklayan, paklayan ibadettir. Namaz, karşılık beklenmeksizin, Allah için iş yapma eğitimi yaptırarak Müslümanı ideal bir toplumcu, çevreci ve vakıfçı olarak hayata hazırlayan ibadettir. Namaz, vücut, elbise, mekan ve ruh temizliğini zarurileştiren ibadettir. Peygamberimizin öğütleri çizgisinde cemaatle kılınacak namaz, yöneticiyle yönetileni, alimle cahili, zenginle fakiri birleştiren, saflarda eşitleyip kaynaştıran dayanışma danışma yolları açan, aidiyet duygusunu geliştiren, moralleri yükselten, birliği siyasi ve ekonomik güce dönüştüren bir toplumsal ibadettir. Vücudumuzu helal yollarla kazanılmış gıdalarla besleyerek, anlamlarını örnecelecek sureleri ve duaları bilinçli okuyarak, ibadetlerin yücesi olduğu bilinerek ve son namazımız olduğu düşünülerek, ve armağanlarını Allah'tan alacağımıza inanarak kılınacak namazlar dünyada yaşanılabilecek cennet mutluluğudur. Bunun içindeki ki namazsızlıkta yaşanacak manevi öksüzlüğe gök ağlasa, yağmurlar gözyaşları olarak dökülse sezadır. Namazlarını sürekli ve iç huzur ile kılabilenler peygamberimizin ifadesiyle Allah'ın veli kullarıdır. Cennetler onları beklemektedir. Kur'an'ımızın açıklamasına göre Allah katında yüksek dereceleri onlar kazanacak, en yüksek cennet firdevse onlar girecek, sınırsız güzellikler içinde ebedi yaşama onlar ereceklerdir. Kur'an'ımızın bildirisine göre değil namazsızlık, namazı gereğince önemsememek, namazı tembel tembel kılmak ve gösteriş için kılmak bile kalplerine gereğince iman akmamışların vasfıdır. Tövbesiz namazsızlık cehenneme yuvarlanıştır. Kur'an namazları terk eden ve nefsi arzularını putlaştıran tiplerin namazsızlığın azap gayyasına düşeceğini açıklar. Ancak Kur'an'ımız ümit kapılarını açmaktadır. Okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş kitaptır çünkü. Tövbe edip imanlarını yenileyen ve namaz çizgisinde güzel işler yapanları da Cennetle müjdelemektir. Yüce Mevlamız namazı peygamberimizin şahsında çocuklarımıza da öğretmemizi emretmiştir. Peygamberimiz Rabbimizin den eşleri ve çocuklarını namaza yönlendirmesi emrini alınca evli kızı Hazreti Fatıma'yı sabah namazına kaldırmak için aylar boyunca Fatıma'nın evine uğramıştır ve bize değdiği yaşlarından itibaren çocuklarımızı namaza alıştırma görevini vermiştir. Yüce Mevlamız katındaki değerinden ötürü kendisinden sabırla ve namazla yardım istememizi emrettiği gibi namaz kılıcı olabilmemiz için de kendisine dua etmemizi Hazreti İbrahim'in yakarışı örneğiyle bizidir. Allah'ın beni ve zürriyetimden gelenleri Gelecekleri namazı gereğince kılanlardan kıl. Böylesi yüce bir ibadeti kurumlarında engelleyerler ve onu irtici alarak niteleyip temel haklar ve özgürlükleri çiğneme nedeni kılanlar Kur'an ifadesiyle bunların karşısında zalimlerin ta kendisi olacaklarını bilmeliler. Ana kulluk görevimiz ve erdemimiz olan namaza çağrımızı önemini vurgulayan peygamberimizin bir buyruğuyla bu haftaki Kafletten Kurtuluş Radyo Sohbet programımızı noktalayalım mı? Sevgililer, sevgilisi dostumuz Resulullah buyuruyor ki Parça parça edilsen ve yakılsan bile Putları, şahısları, ilkeleri, kurumları, rejimleri Allah'a ortak koşma Farz kılınan namazları asla bırakma İçki de içme, içki bütün kötülüklerin nasıldır? Estaizu billah قد Şüphesiz ki muhakkak ki bütün iman edenler kurtuluşa ermişlerdir. Ellezîne <gülüyor> O kurtuluşa eren müminler o kişiler diye ki, namazlarında aşk, huşu, sevgi İhlas ve ihsan içerisindir derler. Selam olsun. Nefs Mekke'sinden Günün Medinesine Namaz ile hicret edebilenlere. Bu haftaki gafletten kurtulur radyo sohbet programımızı burada bir noktalarken sevgili dostlar bizlere özelefem.net sitemizden ulaşabileceğiniz gibi adnansansoy.com Web sitemden de yapmış olduğum bütün rada sohbetlerine, kitaplarıma vesaire diğer çalışmalarımıza ulaşabilir ve mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Duamızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek ve namazınızın ardından duanızı alabilmek kavuşabileceğimiz en büyük şereftir. Sizleri seviyoruz. Allah için. Öyleyse buyurun namaza ve namazın ardından tüm ümmet için duaya. Allah'a emanet olunuz efendim.